İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Såldrar pappa, gubben. Öpprider, händer, var. Shirr, intakt, ljud, ...öğretmenim, öğretmenim. Öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi... Ökärsi, elleri var, särn, särn, särn, var. You connect is öletmene nin pületmene nin Merhabalar. İncelen Kültüröğretim'e geldiniz. Ben Mesut Vardık. Ben Gökan Aslan. Eee giriş parçamızdan da anlaşılacağı üzere e, yeni bir eğitim öğretim eee yılına girmiş olmamız hasebiyle Ee, şimdiye kadar e, İnceler Kültür'de daha önce akademi, üniversite e, meselesini falan defalarca evet, konuşmuştuk konuştuk. ama... ...ilki öğretimde, orta öğretimde neler oluyor? E, gençlerimizi, çocuklarımızı e, hangi müfredata e, emanet ediyoruz? Devletimiz, e, çocuklarımızın beynine ne yapıyor? E, konusunu <gülüyor> evet. e, konuşmak üzere e, bu konunun memleketliki birkaç e, uzmanından biri olan... ...Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölüm Başkanı Kenan Çayır Hocamızı davet ettik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, giriş parçası, ben yani doğrusu ben bilmiyordum. Gökhan biliyormuş. Ben, evet, ben çok, çok adı bir söylerim. <gülüyor> Söylersin gibi. <de. gülüyor> çok iyi. Yani biz öğretmenlerle çok yakın çalışıyoruz. Evet, Öğretmenlerden yani öğretmen, oradan öğretmen, başlıyoruz. Evet, yani, yani öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Ee, çok farklı öğretmenlikler var, öğretmen tipleri var. çeşitli videolar gösteriyoruz öğretmenlere ve bu öğretmen tipi nasıl bir tiptir? Ee, bu öğretmen çocuklarla nasıl efendim işte ilişki içindedir Ee, ...nasıl bir modeldir diye soruyoruz. Sorularımızdan bir de bu. Yani e, bir öğretmen çıkıyor ve işte öğretmenin 40 yıl kölesiyiz e, diye. 28 tabii, çarpı 28 40 çarpı de. 40 yıl aynen. Dolayısıyla son derece tabii geleneksel bir eğitim anlayışı. Yani öğretmenin köle olunacağı devirler falan geçti. Evet. E, çok daha demokratikleşen <gülüyor> diye tırnak içerisinde bir dünyada yaşıyoruz tabii. <gülüyor> Ama işte ne kadar demokratikleşiyor <gülüyor> acaba? Ee, evet. Yani müfredatlar... Ya en, az, en azından şöyle bir şey yani dinleyicilerimiz için şunu söyleyelim, e, e, Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında önemli bir reform gerçekleştirdi. E, davranışçı eğitimden yani öğretmenin gelip e, sınıfa anlattığı ve bu anlattıklarını sınavlarda karşıdan istediği bir eğitim anlayışından dedi ki Milli Eğitim Bakanı tek taraflı, bakandı, yani. tek taraflı. Hı hı. artık dedi bu eskidi bu davranışçı bir yaklaşım biz yapılandırmacı yaklaşıma geçeceğiz. Hı. Yapılandırmacı yaklaşımın temel esprisi şu öğrenci merkezli olması. Yani öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasına yardım eden bir insandır öğretmen. Milletin Bakanının isteği bu. Ders kitapları da buna göre yazıldığı iddia ediliyor yani iyi örnekleri var ama son derece sorunlu konuşacağız zannediyorum şeyde program boyunca dolayısıyla yani eee milli eğitimin iddiası yapılandırmacılık Ali Rıza Bin Boğa'ya pek uymuyor hıhı. <gülüyor> yani Ali Rıza Binboa kendilerini kendisine köle olmasını istiyor. Ama yapılandırmacı müfredat diyor ki hayır öğretmen bir kolaylaştırıcıdır, bir moderatördür öğrencilere nasıl düşünmeleri bir şekilde öğrencilerin düşünmelerine yardım eder, bilgi inşalarına yardım eder. İnşacılık, yapılandırmacılık denen yöntem. Şu an aslında Milli Bakanlığı bu böyle bir yaklaşımı uyguluyor eğitimde. Bu tabii ilkesel bir, bir başlangıç aslında. Yani Tabii. Bunun e, uygulanabilmesi açısından e, yani hizmet içi eğitimler nasıl gidiyor? Alımlarda bunların sonuçlarını nasıl görüyoruz? E, Valla niyet güzel niyet ama hep... de, dediğiniz gibi Türkiye'de uygulamada çok ciddi sorunlar var. Bir kere zaten öğretmenlerin kendileri e, hala daha eğitim fakültelerinde hı. bu tür yaklaşımlarla yeni teknikleri öğrenerek yetişmiyorlar. Hı hı. E, hala biz sahada böyle işte hani e, açıp yazdıran. Ee, ders hmm, kitabını hmm. Ee, ya da sadece e, tek doğrusunu öğretmenin kendi doğrusunu öğrettiği birçok tabi okul var ve sınıf var. Yani uygulamada dediğiniz gibi hmm. çok ciddi sıkıntılar var yani hizmetçi eğitimlerde. Bir de tabi e, hani 15-20 yıllık e, bir öğretmen artık hmm. evet. bütün e, şeyi e, davranışları hmm. kurduğu cümleler dahi hmm. e, şeydir oturmuştur. Evet, e, evet. Şimdi o adama kalkıp da e, sıfırdan başka bir paradigma ile bu dersi anlatacaksın artık Aynen. dediğin andan itibaren. Aynen. Tabii. Dünyası tabii. yıkılıyor. Çünkü böyle bir sistemde öğretmenlerin çok daha fazla çalışması lazım. Tabii. Yani e, öğrencileri e, bir şekilde eleştirel düşünmelerini sağlayacak materyaller bulması lazım, soruları Hı. hazırlaması lazım. Eee ömürküsü kolay aslında. Yani siz ezberlediğiniz bir şeyi sınıfa girip kapıyı kapatıp anlatıyorsunuz. Tabii. Elinde ve, zaten kitap var. Ve tabii son derece eşitsiz bir ilişki. Yani karşınızdaki yani öğrenci hiçbir şekilde sorgulayamıyor sizin ne anlattığınızı, nasıl anlattığınızı. Tamamen yani, edilgen. Tabii, tamamen edilgen. Aynı. Hatta bir sürü yeni trendde söz konusu dünyada bir yandan mesela flipped classroom denilen onun Türkçesini nasıl söyleyebiliriz bilmiyorum ama ters yüz ediliyor. Yani sınıftaki Hı -hı. o ilişki Hı -hı. yer değiştiriyorsunuz. Öğrenciye bir tabii ki materyal veriliyor. O Hı -hı. Önceden gelip çalışıyor ve sınıf sadece bir grup çalışması. Ve hocanın o çalışmış olan o önceden o metinleri ya da materyalleri Hı -hı. bakmış öğrenmiş olan öğrencilerin olası sorularını cevaplamak Hı -hı. ya da yeni sorular sordurtmak. Doğru, ya da Montessori'den doğru. bahsediliyor değil mi? Biraz aynen, daha yaparak öğrenme. Aynen. Yani daha çok... atölye Hı -hı. şeyi galiba. Tabii. Ama işte bizde yani benim sahada gördüğüm tabii çok okullara giriyoruz çıkıyoruz. Sahada gördüğüm kötü uygulamalarından birisi bu yapılandırmacı eğitimin öğretmenler konuları e, şey çocuklara Dağıtıyor. işte sen Hı -hı. dağıtıyorlar. Hı -hı. E, Hı -hı. E, PowerPoint hazırlattırıyorlar. O PowerPoint'lerde zaten internetten işte kes yapıştır oluyor. Her hafta biri çıkıyor. Bunun adı da öğrenci merkezli eğitim oluyor. İşte kendi hazırladığı uydurma powerpoint'i koyuyor. E, çocuklar zaten dinlemiyorlar kendi arkadaşlarını. Hı hı. E, ders kitaplarında da çok ciddi bilgi yok e, artık bazı ders kitaplarında. Çok ilginç çocuklar tekrardan şeye gidiyorlar. E, üniversite hazırlık kitaplarına gidiyorlar. Orada bilgi hı. var ya. Evet. <gülüyor> yani ders kitaplarını falan bırakıp <gülüyor> üniversite hazırlık kitaplarını tekrardan kaynak olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani hakikaten uygulamada çok ciddi sıkıntılar var çok enteresanmış. Ve özet bilgi var bir de bir defa çok sayfa Pop. karıştırmadan onu evet. oradan alabilir en azından evet. arayıp sormadan ya da yani öğrenciyi düşünmeye teşvik ettiği iddia edilen sorular bakıyorsunuz şimdi konuşuruz biraz ah, daha evet. ders kitaplarında evet, evet. yani oldukça mesela hani yani şey diyor e, tarih kitaplarında inkılap tarih kitaplarında yani siz cephede olsaydınız <gülüyor> nasıl bir mektup yazardınız diye çocukları gayet <gülüyor> militarist değerleri aşılamaya yönelik. Çok enteresan yani çocuğu aktif kılıyor Ama militarist değerleri aşılama yönünde aktif kılıyor. Ve bu eleştirel düşünce oluyor. E Tabii. E mesela şöyle tabi. bir soru. Ben de 1915 olaylarıyla ilgili bir metinden hani alıntı yaparak işte Ermeni iddiaları karşısında ülkemizin haklarını ortaya koymak için neler yapılmalıdır. Aynı. Ya zaten Aynen. şu hala hala okutulan şeylerden <gülüyor> biris aynı. Bu zaten bizim desteklememiz gereken bir görüş. Tabi. Sen ne yapacaksın? Hı -hı. Bunu destekle. Hı -hı. Yani bu, bu, sava bu savaşımızda sen neredesin? Hı -hı. Bir sorudan ziyade evet sen bizlemişsin değil misin? Tabi tabi. Bahanesine geliyor. Ee... İşte bizim bu çalışmada e, e, ders kitaplarını biz geçen sene e, inceledik. Hı hı. 245 tane ders kitabını inceledik. E, çeşitli kriterler açısından tarih vakfıyla beraber tarih vakfı ve sosyoloji ve eğitim çalışmaları merkezi var. Bilgi Üniversitesi'de benim direktörü olduğu Bulduğumuz temel bulgulardan birisi buydu. Ders kitapları hemen hemen her ders kitabı tek perspektifli. Yani bu hı. fen... Ee, ve teknoloji dersi de böyle, tarih dersi de böyle, sosyoloji dersi de böyle. Yani sosyoloji derslerinde de kültürümüzün yozlaştığına dair net keskin bir şey var, iddia var. Hı. Ama bunun mesela karşıt görüşü falan yok. Ya da bu yani, argümanın altını doldurmuyor. Onu, onu zaten doldurmuyor ama yani hep tek perspektifli Yani burada da mesela hani bu Ermeni iddialarında hı hı. yani bunun adı en doktrinasyondur aslında. Evet. Hani şey tamam, denebilir hamile, tabii evet. yani hani ya milli eğitim zaten en doktrine eder çocukları. Tabii, milli doktrine. Evet, aşılar vesaire vesaire. Ama biz de öğretmenlere diyoruz ki şimdi bu da çok enteresan. Bazı böyle demokrat kendisini daha özgürlükçü olarak tanımlayan öğretmenler de çok ilginç. Eleştirel düşünme adı altında onlar da karşı endoktrinasyon yapıyorlar. Aslında aynı çok şey yapmış oluyorlar. Biz de diyoruz ki yani. Çocukları eleştirel düşünmeye bir konunun farklı perspektiflerini efendim göstermeye çalışmazsak yani endoktrinasyonla yetiştiren bir çocuk yarın gider başka bir görüşün yine peşinden gider. Ve aynı, aynı şeyler, şekilde. Aynen yani bir görüşün karşısındaki gö görüş yine tek perspektifli olamaz. Yani farklı perspektifleri o sosyal bilimler çok aşina olduğumuz tek doğrunun olmadığını bazı soruların çözümsüz olduğunu çözülemeyeceğini filan bunu öğretmek gerekiyor bir tarafta. Bana bir şey gibi algoritma gibi geliyor ya da bir hmm. fonksiyon. Sadece e, o fonksiyonu öğrettiğin ya da o algoritmayı yüklediğin zaman e, hep aynı sonucu verecek şekilde. Yalnızca hani farklı şeyler girdilerle belki hani şey hmm. mümkün olacak ama e, bunun dışında onun farklı olasılıkları ya da sonuçsuzlukları da kabul edebilecek bir e, görüşe sahip olması mümkün değilmiş gibi şu an bu eğitim bu şekilde tabii, verilmekte. Tabii, tabii, aynı tabii, fonksiyon başka tabii, yerde tabii, çalışacak tabii. ya da başka Yani bunu Özelinde. ben e, hani kızımı yetiştirirken de yaşadım öğretmenlerle hmm. e, işte e, sosyal bilgiler kitaplarında şurada burada ben kızıma şey diyordum yani tanım ezberletmeye çalışıyorlardı hmm. ben de diyordum ki tanım yani hani herhangi bir kavramı bir şekilde anlamamıza yardım eden bizim bir araçtır. Hmm. Ee, sen illa ders kitabındaki tanımın filan peşinden gitmesen onu kendin de tanımlamaya çalış. Ama baba onu soruyor ee, hoca. ders. Şöyle tabii yani, yani. o kendi tanımladığı anda tabii zayıf alıyordu. Tabii, yani. Ya da şöyle şeyler oluyordu mesela işte sosyal bilgiler. Babası yüzünden derste, derste kalacak. <gülüyor> sorma <kalıyor>. sorma. <gülüyor> sorma yani. Mesela şöyle sorular oluyordu. Atatürk'ün en büyük eseri nokta noktadır. Türkiye ha. Cumhuriyeti. Ha, şimdi <gülüyor> nutuk mu? Hayır nutuk mu? Evet nutuk evet. mu? Cumhuriyet mi? Cumhuriyeti mi? Evet. Ee, ne? Yani hani e, yani çocuk... ...şaşırıyor mesela, şimdi hangisi der... mi diyecek? Ve kalır mı hani... Nutuk derste mesela? Hı? Sıfır puan mı oluyor? Evet çünkü öğretmen onu istiyor. Ben diyor Cumhuriyet demiştim diyor. Ya da ben Nutuk demiştim diyor. Yani başka bir öğretmen. <gülüyor> ya sıfır Allah. ya yüz bu arada. <gülüyor> başka bir şey yok ara. <gülüyor> ara <gülüyor> yok. <Yani> evet. Evet. <gülüyor> e, i̇stersen şu e, şey üzerinden e, gidelim. Az önce bahsettiğin Hı -hı. E, projenin sonucunda ortaya çıkan... Ee, biz Kimiz ders kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar hı hı. Ee, başlıklı bir e, şey var. Ders kitaplarında insan Hakları Projesi hı hı. E, sonucunda senin e, kaleme aldığın bir hı hı. E, yayın. Tarih Vakfı ee, yayınları arasından çıktı. Hı. Bu e, piyasada satışa sunuldu mu? E, sunulmadı Yoksa, ama PDF yani olarak nasıl PDF olarak e, hem Tarih Vakfı'nın sitesinden hem de Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezinin sitesinden indirebilirler. Açık kaynak. yani açık kaynak olarak koyduk. Bu ayda İngilizceye çevriliyor, İngilizcesi çıkıyor. Bu ay kitabın. Harika. Burada beş şey üzerinden başlık nokta üzerinden gidiliyor. ...istersen önce şu biz meselesi, yani milli eğitimi verirken nasıl bir biz tanımlıyoruz ve onu endoktrine etmeye çalışıyoruz. E, tabii onu da geçmeden istersen hani projede emeği geçenlerin haklarını da e, verelim. E, şöyle söyleyeyim bu üçüncü proje bizim ders kitaplarında insan hakları 3 diyor zaten. Hı hı, evet. Tarih Fakfı e, e, daha evvel bin, iki, 1992 yılında 2003 yılında e, e, pardon 2002 yılında ve 2007 yılında hı. yanlış söyledim tarihleri. Hı. iki sefer ders kitaplarını inceledik biz hı. vakıfla beraber. Yani sistematik bir incelemeye tabi tutuluyor ve hakikaten geniş bir ekip var arkasında. Çünkü 245 tane ders kitabını sayfa sayfa okumak ve onları insan hakları ihlallerine göre raporlamak kolay bir iş değil. Dolayısıyla hakikaten öğrenciler çalıştı. İşte efendim Gülay Kayacan, Melisa Soran gibi iki tane koordinatörümüz vardı, asistanlar vardı. Çok geniş bir ekibin... Emeği. Ben de işin içindeydim ve en son işte kitabı ben yazdım. Hı hı. Onlara da çok sonsuz teşekkürlerimi sunmakla istiyorum. Şimdi biz ders kitaplarını çok böyle geniş bir uzman havuzuyla beraber bir kriterler oluşturuldu. Nasıl inceleyeceğiz derken dediğin gibi beş tane alt başlıkta inceliyoruz. 38 tane kriter var toplamda. Bu kriterlerden birisi ders kitaplarında biz ve ötekiler nasıl resmediliyor. Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet, kadın erkek meseleleri ve diğer toplumsal cinsiyetler nasıl tesmi, e, resmediliyor? E, eğitim felsefesi ne? Eleştirel düşünme konusu var. E, devlet, layıklık, demokrasi gibi kavramlar nasıl resmediliyor? Ve insan hakları diye böyle beş tane başlığımız var. Şimdi bu rapor bütün bana yaklaşık dört e, bin tane filan data geldi. Yani ders kitaplarından dört bin tane şey geldi ve biz bu, bu sefer... Bir yenilik olarak iyi örnekleri de inceledik, hı hı. Hı. E, raporladık. Yani bir alıntı orada hakikaten başarılı bir şeyse, alıntıysa dedik ki ya da ne bileyim erkeği ev işi yaparken resmediyorsa bir ders kitabı e bu tabii. iyi örnektir diye bunları da raporladık. Çok far farklı şekilde yazılabilirdi fakat e, temeldeki şey bu aslında senin dediğin gibi Mesut. Yani aslında ders kitapları tabii haliyle bir bir toplumun kimlerden oluştuğunu söyler bize ders kitapları. Bir ders, ders kitabı yani kullanılsa da kullanılmasa da aslında bir toplumun resmi öyküsünü sunar bize. Evet. Ve böyle baktığımızda Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı var. Yani hem şu anki e, güncel gelişmelerle e, e, ders kitapları arasında bir sıkıntı var. Hem Türkiye'nin geldiği noktayla e, ders Hı. kitapları ve eğitim arasında bir sıkıntı var. Şunu kastediyorum. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı kendi kendiliğe de çelişiyor şu an. Çünkü bir taraftan örneğin... E, ...seçmeli dersler konuldu. Kürtçe dersi konuldu, Abazaca dersi konuldu... ...Kurmançı ve Zazaki dilleri konuldu... ...ve en son Lazca dersi konuldu. Şimdi bu ne demek? Milletin Bakanlığı diyor ki... ...bu topraklarda yaşayan farklı etnik gruplar var diyor evet. değil mi? Uzun yıllar reddedildi. Evet. Fakat ders kitaplarında hala... E, ...biz derken e, kastedilen... ...kökü Orta Asya'ya dayanan... Hı. ...süreç içerisinde Müslüman olan... E, ...etnik olarak Türk olan insanlardan bahsediliyor. Bir neredeyse bırakı olması şartını yani, evet, söylemiyor o evet, kadar. Evet. Yani, yani ders kitaplarında diğer unsurların tarihi, ismi filan geçmiyor. Şöyle söyleyeyim. Türkçe ders ders kitabında bile Kürtlerden bahsedilmiyor. Türkçe ders kitabında bile. Kürtlerden bahsedilmiyor. Kürtçe öğretiliyor. Çok kısa. Türkçe öğretiliyor, <gülüyor> bir gerek olarak öğretiliyor ya da bir yani, bir, bir demokratik a, açılım adımı. E, evet. Ha bir... bu adımdır ve açılıyor evet. vesaire ama yani hakikaten e, yani adımlar atmak gerekiyor. Nasıl resmideceğimizdir onu da konuşuruz belki. Evet. Ama çok ciddi anlamda yani eski şeyler kalktı. E, biz 2002'de filan incelerken şöyle şeyler vardı mesela kitaplarda e, bir edebiyat kitabında diyordu ki Türkçe'yi överken Türkçe'de ...Rumca'nın yılan hışırtısını... ...andıran seh sesleri yoktur. Hı, diye Ki, bir cümle var. Kelimesi kelimesi. Aman bu da Allah. Türkçe'nin ne kadar güzel olduğunu gösterir... filan diye bir şey vardı. Yani Türkçe'de Yunan, e, Yunan y, Rumcanın. Rumca'nın... ...yılan hışırtısını andıran... ...seh sesleri yoktur diye. Şimdi görebildiğimiz bu... ...kör göze parmak ayrımcı ifadeler kalkmış. Hı. Onları temizlemişler. E, ama... E, ...farklı etnik grupları... ...yok saymak... E, başlı başına zaten hani görmezden gelmenin tabii. de kendisi de bir ayrımcılık. Bunlar da baltını çizmek lazım. Dışarıda bıraktığın süreci e, e, görmemeye tabii. devam ettiğini gösterir. Bunları tabii. ne kadar temizleseler de bazı hassas e, konular geldiğinde aslında ciddi bir tutarlılık var. Diyelim ki yani, 1915 olaylarını Hı -hı. anlatmak. Tabii. İşte Osmanlı'nın e, yıkılma dönemindeki tabii. olayları anlatmak. Burada ise ciddi falan. bir değişim yok diye düşünüyorum tabii. herhalde. Yok. Oralarda zaten ciddi bir tutarlılık şey. devam ediyor. Tabii tabii yani ulusal anlatı oradan aynen devam ediyor. Ee, ...yine tek taraflı devletin daha böyle savunmacı perspektifini anlatıyor. Bir yeni gelişme son zamanlarda AK Parti ile beraber Osmanlı'nın daha işte Hı. o hoşgörülü bir sistem ürettiğine dair ifadeler çok daha güçlü olarak altı çiziliyor. Hı. Çok ilginç, İnkılap Tarihi kitapları bu anlatıyı takip etmiyor. İnkılap Tarihi işte Osmanlı'yı hala daha diyelim daha erken cumhuriyet perspektifinden anlatıyor... Hı. Yani daha böyle bir hani bozulmuş Osmanlı filan anlatısı hı hı. var inkılapta. Ama diğer kitaplarda özellikle Osmanlı hoşgörüsü ve zaten hani insan hakları dediğimiz zaman e, e, ta peygamber döneminde hatta Osmanlı döneminde zaten insan hakları vardı diye gayet öncü <gülüyor> ifadeler var. Tabii tabii aynen. Peki şeylerle ilgili bizi bu şekilde tanımlarken ötekileri... Ee, ne şekilde yani göster miyomu hiç şöyle söyleyeyim Yoksa yani yok kötü örnek vermek istediğini mi işaret ediyor sadece Şöyle söyleyeyim yani Kürtler e, hala e, zararlı cemiyetler bahsinde geçiyor. Kürt <gülüyor> talebi cemiyeti. Tabii de çok trajikomik. <gülüyor> Ee, yani bazı Kürt arkadaşlar hani bunu yazdılar da söyledilerdi. Hani zararlı cemiyet bile olsa orada Kürt lafının geçmesine ben ilkokulda seviniyordum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Laflarını edenler var Çünkü, yani. E, evet, olmayan bir şey. E, olmayan gibi. bir şey siz yoksunuz deniyor bir de zararlı cemiyet. Ha, o da çok enteresan. O cemiyet de e, Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler bahsinde geçiyor. Hmm. Yani, yani Kürd Evet burada evet. ama Türkler tarafından kurulan filan gibi böyle enteresan bir şey çelişki. <gülüyor> Yani hakikaten e, yok. Yani buna çok ciddi düşünmemiz lazım. Belki sonlara da bunu konuşalım ya nasıl resmedilebilir filan diye. E, Gayrimüslim azınlıklar böyle evet. işte Said Fahin hikayelerindeki Koço filan gibi böyle hani birkaç tane filan geçiyor böyle adında böyle nostaljik hani. Daha yeşil çamdaki evet, karakterler. Evet yani gibi. unuttuğumuz böyle karakterler filan diye geçiyor. E, ondan sonra e, valla onun dışında yok. E, hatta şöyle söyleyeyim sadece şey diye bakmayalım. Etnik gruplar diye bakmayalım. Mesela alt sınıflar da yok. Heh, Köylüler de yok. Evet. Başörtülü kadın da yok. Ders kitaplarında. Yani ders kitapları, hatta biz resimlere de baktık. Böyle orta sınıf, kentli, eğitimli, böyle başı açık, modern tırnak içerisinde bir aile resmi veriyor. Sürekli. Yani bu... Şimdi tabii şeyin hani Burdü'nün kavramını falan kullanırsan burada çok akademik yarguna girmeyelim ama hani sembolik şiddet çocuklara yönelik olarak. Çünkü yani sen herhangi bir kültürel sermayeyi, bir giyiniş tarzını, bir lehçeyi model olarak sunuyorsun. Evet. Ve burada açık açık da söyleniyor İstanbul lehçesi konuş deniyor. Ve çok standardımız budur. standartımız budur diyor. Ve böyle farklılıklar hani bırakın Kürtçe'yi e, içermeyi mesela şöyle bir ifade var bir kitapta. Karadeniz'deki bir vatandaş, Ege'deki bir vatandaş, Çanakkale'deki bir vatandaş kendi lehçesinde filan devlete dilekçe verseydi düşünün ne olurdu? <gülüyor> Bu baya <gülüyor> e, distopik bir ee, şey e, onun için yani. İnanılır yani gibi değil. Ama yani kendi konuştuğu Türkçe ile filan diyor Hı. bir şekilde yani Hı. hani. E, o, farklılıkların bir zenginlik olarak değil tam tersine o çoğulculuğun bir tehlike olarak e, anlattığı. Gürültü ve şey. E, aynen böyle. Yani çocuklara aktarılan mesaj bu. Kalabalık e, şey kalabalık olmasın dercesi. Yani, kalabalık olmasak iyi olur. <gülüyor> evet, evet, yani yani tek tek sorunun soruluş şekli tek de hı. Hı. zaten yani bu olumsuzluğa yönlendir olumsuz Aynen. zaten eleştirmeye yönlendirici ama eleştirel Hı -hı. bakış anlamında söylemiyorum evet, yani. Hı -hı. O eleştiriye katılmaya yönlendirici bir şekilde tabii, tabii, soruluyor. Tabii tabii. Hatta bu eleştiri bile değil bayağı düşmana Aynen. karşı e, şey yani düşmanlaştırma Hı -hı. hali. Hı tabii. Dışardaki e, ya yani çocuk sınıf dışına çıktığında ya da hatta sınıfta E, ...gördüğü dünya ile ...şimdi buradaki resmedilen arasındaki... Hı -hı. ...bu fark ciddi bir yarık aslında... Kesinlikle. ...ciddi bir e, zeminsizlik... Kesinlikle. ...çünkü ol, bu biraz da şeye de benziyor... Hı -hı. E, ...benlikle ilgili konuda da... ...geçer biraz... ...olmak istediğinle... ...olduğun, gerçekte olduğun ...bunları evet. tabii ki iyi değerlendirebiliyorsan... ...bu ikisi arasında bir fark var ki, varsa eğer... Hı -hı. ...bu ciddi bir benlik boşluğu demek... Tabii, tabii, tabii, ...şimdi tabii. bu da şöyle... ...olmak istediği... E, ...ya da olmasını istedikleri... ...kitaptaki resmedilen Hı -hı. insanlar var... Bir de oldu ve içinde bulunduğu aile var. Belki mesela aynı, bir Kürt kökenli bir çocuk. Aynı. Ya da işte annesi başörtülü. Tabii, Olmak istediği ise tabii, tabii. o kitaplardaki gibi. O yüzden şiddet dedim yani. O yüzden şiddet, evet. Bu. Hakikaten çocuklara uygulanan sembolik şiddetler. Yok sayıyorsun. Onların kültürlerini, dillerini, giyinişlerini, adetlerini yok sayıyorsun. Hem de aşağılıyorsun bir taraftan yani. Bu hakikaten şiddettir. Evet. Pekala. Ee, şimdi küçük bir ara vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Aradan sonra devam edeceğiz sohbetimize. Açık, Açık Dergi Kainatın Tüm Titreşimlerine Açık Radyo New York Downtown Jazz ve Ötesi Aşağı Malik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 ...risk profilinize ve değişen piyasa koşullarına uygun alternatiflerle yatırımlarınızın kılavuzu Akbank birebir bankacılıkta. Akbank sizin için. Almanya'da yeniden yılın 4x4'ü seçilen Opel Mokka. Performansı ve tasarımıyla göz dolduran Mokka bir SUV'den beklediğiniz her şeyi size sunuyor. İster 4x4 özelliğini, isterseniz de 1.4 otomatik vites ve 140 beygir motor gücü özelliğini tercih edin. Mokka, size şehri dilediğiniz gibi yaşatmaya hazır. Opel Mokka, Alman mühendisliğinin geldiği son nokta. İyi kitabın ne olduğunu öğrendik. Soruları gerçekten kaliteli, çocuğun potansiyelini ortaya çıkarıyor. Çocuğum girdiği her sınavda başarılı oluyor. Yıllardır öğrencilerimi okutuyorum, Tudem'e güvenim tam. Tudem 30 yıldır çocuklar için iyi kitap üretiyor. İş hayatı zordur. Herkese sayısız seçenek sunmanız gerekir. 2500'ün üzerinde ürün çeşidi ve sınırsız kombinasyonlarıyla Bürotime işi kolaylaştırır. Time, bürotime, dare dare, bürotime. Reklamlar bitti. Kad en äktenskap rummas i kärleksdelen, hucknjar att det är hela saker och ting. I våra ögon är det ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det Ah, det finns. Açık Dergi. Tekrar merhabalar. Ee, Ayriza Binboğa'dan öğretmen parçasıyla konuşmaya başladığımız ilk ve orta e, öğretimde neler oluyor? E, öğrencilerimiz yeni yayın döneminde, şey yeni yayın dönemi. <gülüyor> yeni eğitim öğretim döneminde e, nelerle karşılaşıyor, neleri öğreniyor? E, konusunu konuşmak üzere Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Kenan Çayır hocamızla konuşuyorduk. Şimdi devam ediyoruz. E, bu şey üzerinden... Heh, Pardon. Evet a, e, yani aradan önce aslında burada e, şeyden de bahsediyorduk e, belli bir e, görüşün sadece verildiği evet. derslerde en çok da tarihte görüyoruz ama şimdi yeni bir e, haber e, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni Hı -hı. kararı e, din kültürü ve ahlak, ahlak bilgisi dersiyle ilgili bu derslerden öğrencilerin muaf tutulması Hı -hı. gerektiğine dair. Karar alındı. Ancak e, buna cevapta bu din kültürü dersinde biz e, amacımız sadece İslamiyeti anlatmak değil, genel hmm. olarak bir din kültürü bilgisine haiz olması öğrencilerin Hatta e, yeni başbakanımızın e, de bir beyanatı oldu. Ben nasıl ki e, Marksizmi biliyorsam. Hı -hı. Bir ateistin de Müslümanlığı bir din kültürü olarak bilmesi gerekir Çok diye. Çok affedersin. Herhalde Maksizmi ders kitabından öğrenmiş mi diye de sormak lazım yani. <gülüyor> Sakallı bir Zor adam ya Ve zorla mı öğretilmiş diye de sormak lazım ama Hı -hı. böyle bir durum da söz konusu. Din dersleri kitabında ateizm şöyle tanımlanıyor. <gülüyor> Sanki tanrı yokmuş gibi davranırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitapta da alıntısı var. Bilmezler mi ki? <gülüyor> evet. ve satanistlerle beraber anılıyor. Hı ha tabii ateistler ve satanistler diye birlikte anılıyor ve ateistler içinde sanki Tanrı yokmuş gibi diye davranılıyor evet konuşmak lazım bu din meselesini din kültürü e, ve ahlak bilgisi mese kitapları meselesini şimdi e, e, programa girerken hani biz e, nasıl resmediliyor filan diye şey yapmıştık, konuşmuştuk e, din e, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında da e, Biz derken yine kast edilen ağırlıklı olarak sünni Müslümanlar. Yani çünkü şöyle ifadeler var. Peygamberimiz hmm. dinimize göre. Şimdi bu eğer zorunlu bir derse, dinimize göre derse bir ders kitabı ne, ne, ne var sayıyor? Bu dersi alan, okuyan her çocuk dindar ve Müslüman olduğunu varsayıyor. Yine diğer efendim grupları yok, yok sayıyor ve sünni olduğunu varsayıyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. İslamiyet'e göre dese mesela o zaman din kültürü dersi olabilir. Hı. Ama peygamberimize göre, e, dinimize göre dediği anda bir sıkıntı var. Yine bunu da belirttik. Şimdi bu derslerin statüsü çok enteresan. Belki bunu şey yapmak, başlamak lazım. E, bu dersler biliyorsunuz anayasayla konulmuş dersler. Din kültürü ve ahlak bilgisi 1982 anayasasına askerlerin koyduğu bir ders. Bir e, Milli Eğitim Bakanı mesela gidip ben Türkçe dersini kaldırıyorum diyebilir. Ama din dersini kaldırıyorum diyemez. Çünkü Hı. anayasayla korunmak Meclisten adına. karar evet, çıkması evet. lazım. Evet anayasayla. Anayasa değişikliği lazım yani. İsmen Sadece sabit o tutabilir belki. Yani, o evet, şekilde. Evet evet. Yani anayasayla korunan bir dersten bahsediyoruz. Ve askerlerin koyduğu, darbe yapan askerlerin koyduğu bir dersten bahsediyorum. Türkiye'nin hani layıklık ve şeyini anlamı evet, anlatmak evet, için evet. ironik bir durum olduğunu anlatmak için e, bahsediyorum. Ve şu an e, bu son reformla beraber 4 artı 4 artı 4'ten sonra e, hükümet... Üç tane de seçmeli ders koydu. Din dersi seçmeli evet. din dersi koydu. Ee, peygamberin Hayatı, Hayat. e, Temel Dini Bilgiler e, ve Kur'an-ı Kerim diye. Şimdi e, bu tartışma bu zorunlu din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları üzerine. Şimdi bu biz bu tabii bütün kitapları inceledik bu araştırmada. Hem özel yayın evlerinin hem de efendim devletin yayınladığı dördüncü sınıftan son sınıfa kadar bütün kitapları inceledik. Şöyle bir şey var. 12. sınıf kitabına bakarsanız hakikaten Ee, hükümetin bahsettiği biraz bu din kültürü kitabına yakın bir içerik var. Yani diğer dinlerden bahsediliyor. Hı -hı. Ee, diğer mezheplerden bahsediliyor. Ee, oldukça fena olmayan sorular var. eleştirel düşünmeye yöneltiyor çocukları fakat 12. sınıfta. Ama 4. sınıftan itibaren başlayarak pek din kültürü diyemeyeceğimiz bir içerik var. Hı -hı. Özellikle 9. sınıf kitabı çok ciddi bir Ee, ne diyelim ee, bir e, çocukları işte o, o şeylere e, dini vecibelerini hazırlama kitabı gibi hazırlanmış dokuzun sınıf kitabı ve dördüncü sınıftan başlayarak işte dinimiz diye hitap ediyor. Dokuzuncu yani, sınıf ortası ediyor e, eski düzenle. Şey e, biz eskiler olarak. Lise. Lise 1 mi? Lise 1. Yani tam böyle çocukların işte akıl bali olduğu hı hı. çağlar ha, vesaire. Mükellef. Dolayısıyla İslamiyet için evet, önemli çağlar. Namaz mükellefiyetinin başladığı evet. yaşlar. Bir sürü evet. Ben sanki şöyle hı. şey yapıyorum hani 12. sınıf böyle biraz daha örnek gibi hazırlanmış. Hani bakın burada her şeyden bahsediyor. Nazarlık. Evet nazarlık. Hı hı. Ama diğer alt sınıflarda e, maalesef e, gerçek bir din kültürü kitabı değil. E, peki Aleviyeli kondu deniyor bu da doğru. Yani birkaç sınıfa Alevilik de alakalı 12. sınıfta bayağı var yaklaşık 7-8 sayfa anlatılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7. sınıfta var bir de 9'da filan var herhalde. Alevilik anlatılıyor Gülbenklerden bahsediliyor Cemevi'nden filan bahsediliyor. Fakat muhtemelen Türkiye'deki Alevileri çok tatmin etmeyecek bir tanım. Yani işte Alevilik işte Hazreti Ali'yi sevenlere Alevi denir. Gibi yani daha böyle Diyanet'in birçok Alevi grubun, Aleviler de homojen gruplar değil biliyorsunuz evet. ama birçok Alevi grubun çok tatmin olmayacağı bir içerik var. Dolayısıyla buralara da el atılması lazım. Ama içerik dediğim gibi yani hani bana sorarsanız ben de bir sosyolog olarak bu kadar güçlü bir kurum din, dinler dünyada. Bence de yani çocuklar dinler hakkında, din kurumu hakkında sosyolojik olarak bilgilenmesi lazım. Dinler tarihi. Dinler tarihini hakkında. bilmesi lazım bana sorarsanız benim pozisyonum bu. Tabii ki. Ama din eğitimi seçmeli olmalı tabii ki. Ama içerik hakikaten din kültürü değil. Ağırlıklı olarak değil. Peki aslında belki şöyle bir soru da mümkün. Biz burada Diyanet üstüne de konuştuk. İhtar Hoca ile İhtar Gözaydın'la. Hıh, -hı, tabii. Ee, dinle ilgili bir içeriği, bir merkezi kurum ma hazırlamalı aslında hı hı. çünkü alevilik dedik ya bir alevilik yok bir sürü alevilikte de kollar var şimdi birini anlatsan diğerini temsil etmiyor aslı o yüzden onu ifade edecek hı hı. ...insanların belki de bizzat e, o kişinin, o çocukların yaşadığı çevreden tabii. olması gerekiyor ki organik bir şey olsun bu. Tabii, tabii. Yani katılımla beraber yazılması lazım beraber. ve farklı perspektifler gösterilmesi lazım. Aynen. Yani zaten yapmamız gereken ders yapılarında bu. Yani kendimiz hakkında da ötekiler hakkında da homojen bir kitle, homojen bir grup olmadığını anlatmak aslında. Ve daha sivil bir çalışma olması gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle yani. Peki e, toplumsal cinsiyet e, şeyine ne durumda? Toplumsal, e, toplumsal cinsiyet konusunda e, belki en çok ilerleme e, kaydedilen alanlardan Hı. birisi e, kadınların e, daha şöyle söyleyeyim kadın erkek meselesinde toplumsal cinsiyet iki cinsiyeti konuşuyorsak eğer erkeklerin e, ev işi yaparken resmedildiği birçok örnek var Hı. sayıları oldukça fazla ve artmış durumda bir e, Bazı kitaplarda bilim adamı yerine bilim insanı lafı kullanan tabi oldukça fazla kitap var. Bunların sayıları artıyor. Ama örüntü hala daha tabi cinsiyetçi tabii. ağırlıklı olarak. Mimar beyler diye hitap ediyor mesela bazı kitap sağlam yapın evleri mimar beyler filan diye hitap ediyor. Ee, ama çok ciddi anlamda şey var, e, ilerleme e, var diyebiliriz. Belki bu da açıklanabilir bir taraftan da. Çünkü hani Türkiye'de bu modernleşmeyi temsil eden hep kadındır ya. Yani biz düşünün yani Almanya'dan da önce Amerika'da hiç yok bir kadın başbakan seçtik. Tansu Çiller. Evet, yani hani kadını e, e, o modern tırnak içerisinde haliyle resmetmek... Evet bizim için şey bir modernlik vesilesi yani bir tane. Yani erkek döneminin dönemiydi belki Türkiye'nin bir yandan ama <gülüyor> en şiddet <gülüyor> yani. Aynen yani tabii çok erkek çok katılıyor yani, yani. Cumhuriyet kadını dönemi. diye bir tabii, tabii, tanım var. Tabii Cumhuriyet tabii. erkeği diye bir tanım yok. Yok. Yok. Aynen öyle. Yani ama da diğer tabi cinsel cinsiyeterilim grupları falan hiç tabi geçmiyor. Kaosgele de herhalde böyle bir çalışma başlatmış... ve onlar da böyle kısa bir bugün rapor yayınladılar herhalde. Eee Ama yani hani bir ilerlemenin olduğu bir alan diyebilirim e, bu alana. Hı. Ama hala çok adım var tabii. Çok yol gidilmesi lazım. Ee, şeyler e, işte demokrasi, insan hakları vesaire gibi Hı -hı. E, kavramlar yahut e, yaklaşımlar nasıl yer buluyor kitaplarda? <gülüyor> çok ciddi sorumlu. Yani en çok sorumlu olduğu... kitaplarında falan herhalde büyük oranda geçiyor. Valla şöyle e, aslında e, bunları tek kitaba indirgememek lazım. Ee, bizim bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi kitabımız vardı. Şimdi en iyi kitaptı o bence. Son yıllarda hazırlandı bu kitap. Ve hakikaten iyi örnekler vardı. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela şöyle örnek dahi vardı. Ee, e, bir apartmanda dairenizi kiraya vereceksiniz. Ee, işte efendim şöyle komşular var size başvuruyor. Farklı mezhepten bir aile, farklı... Cinsiye, cinsiyetten bir aile farklı işte inanmayan bir aile gibi böyle hani e, bayağı çocukları eleştirel düşünme yönelten şeyler vardı e, hazırlanan ekip de fena bir ekip değildi fakat bu kaldırıldı bu da maalesef ma bu ma ma ma ma ders kaldırıldı <gülüyor> fark, fark e, de dör yani. dördüncü sınıfa alındı bu vatandaşlık ama bizim hayat bilgisi kitabı da Ee, ...aslında bir vatandaşlık kitabıdır. Ha, evet, evet. Çünkü evet. yani biz hayat bilgisini kitap e, şeyde e, İngilizce'ye çevirirken... ...çevirmeye çalıştık. Tabii hiç anlamaz yani İngilizce, evet, İngilizce yani. İngiliz okur. Şöyle çevirdik, elementary civics. Ha. Yani işte vatandaşlığa giriş gibi. Evet, Çünkü onu evet, öğretiyor. Yani doğru. cumhuriyeti, vatandaşlığı, Atatürk'ü kuralları öğretiyor. Doğru. Sosyal bilgiler bir vatandaşlık kitabıdır. Evet. Ama şöyle söyleyeyim size. Ee, İngilizce kitaplarında dahi... Ee, Hasan Çavuşlar filan var. Yuvar Hasan Çavuş. Hmm. <gülüyor> tabii yani e, cepheler var, savaşlar var vesaire vesaire. Yani hani İngilizce kitaplarında da burada bir sürü <gülüyor> örnekler var. Müzik kitaplarında hakeza yani müzik filan öğretilmekten ziyade tabii ağırlıklı olarak bu işte hani milliyetçi ve militarist şeyler M marşlar öğretiliyor. Marşlar falan. Tabii marşlar vesaire öğretiliyor. O yüzden hani vatandaşlık diye bakmamak lazım. Böyle bütün o müfredatın hepsini kesen bir şey diye bakmak lazım. Evet. Şimdi Ee, bu e, kavramlar nasıl anlatılıyor diye baktığımız zaman cumhuriyet, demokrasi vesaire çok ilginç bir şekilde anlatılmıyor. Hmm. Yani şöyle anlatılıyor. Hep cumhuriyet dediğimiz zaman sadece korumak ve kollamakla e, laflarıyla beraber geçiyor. Ezbere klişelerle anlatılıyor. Hmm. Ama cumhuriyetin hakikaten ne olduğu anlatılmıyor. Demokrasi dediğinizde e, diyorlar ki mesela ders sapları, yazarları diyorlar ki E, Türkler e, eski dönemlerde toylarla kurultaylarla demokrasiye ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdi zaten. Oh, şimdi oh, yani oh. tari yani orta çağlarda ilk çağlardaki kurultayları demokrasi filan demek herhalde e, mümkün değil. Ama şimdi siz çocuğa demokrasi dediğiniz zaman kavramları çarpıtıyorsunuz. Anakronizmdir bunun adı değil mi? Yani hani eski en kibar evet, <gülüyor> evet, evet yani e, e, tarihi modern kavramlarla okumaktır ama bu hep yapılıyor. Yani şöyle bir şey var benim görebildiğim. Bunu böyle belirttim. Ders tabii yazarları tabii bu bir mentalite aslında. Yani e, bu Türkiye bence entelijansiyasında da bir, bir kesimde çok ciddi bir mentalite. Şimdi şöyle. İnsan hakları önemli bir kavram değil mi? Modern bir kavram. Bakın bunu reddetmiyorlar. Demokrasi reddetmiyoruz. Cumhuriyet reddetmiyoruz fakat şöyle bir şey yapılıyor alıyorlar o kavramları ya zaten, hayır. Ha bunun kökeni zaten bizde diyorlar Hı. bakın din dersi kitabında aynen şöyle bir alıntı var ee, insan hakları batıdan yüzlerce yıl önce peygamberimiz tarafına ilan edilmişti zaten Bu şey demek o zaman kutupesi. aslında değişime Hı. gerek yok E, çünkü bizde e, tabii, var. yani tabii. Bayağı bünyemizde var. E, tabii, tabii. Kanımızda Burası var. var bir şey yapmana aynen. gerek yok. Yani bir Türk yok. olarak özümüzde zaten var zaten hepsine... bu Özlük evet. dediğimiz şey bu zaten. Yani bizim özümüzde var zaten. Bu çok tehlikeli. Damarlarındaki asil tabii. kan da mevcut. Aynen, aynen. Çok tehlikeli bu çünkü tehlikeli. hiçbir e, vakit ve hiçbir çağda ikna olmayacak. Değişmesi aynen. gerektiğine. Aynen. Yani e, nevi şahsına münhasır olmak hep bu var. Yani biz aynen. nevi şahsına münhasırız. Evet. Yani ciddi bir tarih anlatısı yok zaten. Yani siz tarihselleştiremediğiniz zaman kendi anlatınızı, kendi tarihinizi yani eleştirel düşünen bir e, birey veya hani tarihin bir tarihsel bilim e, sosyal bilimsel bir şey kurmuyorsunuz orada. Başka bir şey kuruyorsunuz. Puba, bu çok tehlikeli. Ontolojik olarak böyleyiz ya. Ontolojik demek. <gülüyor> <Evet, gülüyor> ontolojik <gülüyor> aynen böyle. Aynen böyle. Hatta şöyle size... var mesela işte sportmenlik bahsinde. Türkler anadan doğma sportmendir. E, tamam mı, tamam. <gülüyor> Eski Türkler işte tarlalarda, güreşillerde bilmem ne falan diye geçiyor yani. E, aslında bir şey yapmamıza gerek yok. Hani, evet. evet. Bayağı... Yani, Türk olman yeterli. yeterli. Türk olman çok yani. büyük güçlü bir şey. <gülüyor> Aman, şunu da atalım <gülüyor> size. Bu birazdan da bu batıya verilen bir cevap. Tabii, evet. Yani tak. hep şunu görüyoruz. Hep Türkiye çağının gerisinde resmediliyor bu kitaplarda. Çok ilginç. Yani e, deniyor ki Türkiye... Kendi kabahati olmaksızın yine kelimesi kelimesini alıntı bir edebiyat kitabından. Türkiye kendi kabahati olmaksızın batıdan geri kalmıştı. He. Ya da şiirler var böyle işte. Yani şey demiş oluyor. Batı gereksiz yere ilerledi. yani Fazla ilerledi. Geri kaldığımız resmediliyor. Yani insan hakları konusunda geri kaldık. Demokrasi konusunda geri kaldık. Ama bakın batı ey batı. Yani modern tabi. Ey batı. E, bunun kökü bizde. Gibi bir mesaj veriliyor bir şekilde. Yani hem bir aşağılık kompleksi var ders kitaplarında. Ya petrol değil bilgi. ki buradan çıksın ama He? öyle bir şey de var Nasıl? çünkü bizde. petrol <gülüyor> Yani tamam bizden size gidiyor. Şu siz çok, çok, çok güzel sıksan. kullanıyorsunuz, güzel evet. arabalar yapıyorsunuz ve evet. petrol bizde demek gibi değil evet. ama işte. Ama bu kavramlarla gerçek evet. bir işi şey kurmamak demek değil mi? Yani kavramların evet. çarpıtılması demek yani. Yani ne sivil toplum, ne demokrasi, ne cumhuriyet, ne insan hakları hakikaten. Yani çok içler acısı bir durum var bu konuda. Maalesef. Şimdi gelmeden de biraz şeye baktım ben. Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli. Hı hı. Çünkü orada da olması gereken nesilden bahsediliyor. Yani hı hı. Bir şekilde böyle bir şey var en azından. ifade var. Ve şeyde çok bahseder. Erdoğan da çok bahseder Asım'ın neslinden. Hı hı. Ve bunu da bir şekilde formülü de etti. Dindar bir nesil yetiştireceğiz. Hı hı. Biraz önce konu... Onun da ötesine sadece dindarda değil ama işte bu e, pek de bir şey yapmaya ihtiyacı olmayan biz Hı -hı. zaten biliyoruz. Biz biliriz tabii. demek aslında tabii burada mi? o yüzdenmiş. Şimdi biraz önce ben, fark ettim. Biz ben, zaten bence de tabii, tabii yani. demokratız. O söylemin, tam, tam, tam o söylemin tam aslında bu kadar Aynen. iyi oturmasının sebebi belki eğitimde de biz Aynen. bunu zaten bizde vardı. Hı -hı. O yüzden başkalarının bize hatta Standard Purs ve Fitch şu an kredi notumuzu düşük vere verebilme ihtimali var. Yakında işte hmm. açıklayacak. Onda bile hani onu Tabii. da reddedeceğiz neredeyse. Abi, tabi, tabi. Kredi değil, derecelendirme de bizde varmış zaten tarihte diyerek belki. <gülüyor> <gülüyor> ya, Komik olur. Evet. Or, <gülüyor> Şeydi. Orta Asya'da kurultaylarda biz bunları konuşuyorduk mesela. Ben cidden şeyi merak ediyorum. Ne zaman bir kırılma yaşanacak? Yaşanacak mı da? Ya bir dakika. Hmm. E, bizim değiştirmemiz lazım. Hmm. Tüm o öğretileri değiştirmemiz lazım. Böyle bir hmm. ...ihtimali var mı? Biraz aslında fantazi, ...biraz ne olması gerekiyor... Ee, ...gerçeklerini düşünüyorum. Valla e, e, ben hani... ...girişte de söyledim ya yani... milli eğitim Bakanlığı kendi kendisiyle çelişmeye başladı... ...dedim yani siz bir taraftan seçmeni... ...ders koyarak, bir taraftan... ...barış sürecini, çözüm sürecini yürüterek... ...bir taraftan da bu ders kitaplarla... Gidim, ...gidemezsiniz. Çok karışık. Yani... ...kendinizle çelişiyorsunuz çünkü bir taraftan. Artı şunu söyleyeyim... <gülüyor> ...hani... Şimdi okullara, e, ortaokullara da, e, ilkokullara da siyaset, e, siyaset kötü anlamda söylemiyorum. Bütün bu güncel meseleler giriyor zaten. Birçok vesileyle giriyor. Ee, ve e, hepimiz biliyoruz ki 1990'larla beraber bu zorunlu göçten sonra <gülüyor> işte e, Kürtlerle Türkler arasındaki okullarda iletişim arttı. Etkileşim arttı. Tekirdağ'da Çerkez köyünde, İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de okullarda artık Kürtler ve Türkler beraber okuyor. Hatta çok enteresan bize bizim eğitimlere gelen öğretmenlerden duyduğumuz bu kentsel dönüşüm yüzünden Roman çocuklar dağılıyorlar ve çok Aa, farklı evet. okullara Roman çocuklar <gülüyor> gitmeye başladı. Benim sınıfıma Roman bir çocuk geldi hocam diyor. Ne yapacağım şimdi ben diyor. Tam diğer çocuklar onu onunla oturmuyor. Onu dışlıyor. Ne yapacağım ben diyor. Yani dolayısıyla Ee, bu, bu, bu gerçekler karşısında biz kafamızı kuma gömemeyiz. Tek dil, tek din, efendim işte diğer farklılıkları yok sayarak gidemeyiz. Ki yeni yeni şey de başlayacaktır. Suriye'den göçen, bu da var. Yani, Onlar da gidecek. Bu da var. Tabi göçmenlik yani. mevzuu falan filan ki da var. Göç alan bir ülke olmak Hı -hı. pek Hı -hı. alışık olduğumuz Hı -hı. bir şey değildi aslında. Vallahi benim öngörüm şu tabi. Yani şimdi biliyoruz ki Türkiye'de muhafazakarlar farklılıkları konuşmaya daha açık. Çok enteresan. Hmm. Yani kendisini solcu, layık olarak tanımlayan insanların birçoğuyla... ...farklılıkları konuşamıyorsunuz, eşitliği konuşuyorsunuz. Hmm. Ama muhafazakarlarla da eşitliği çok konuşamıyorsunuz. Farklılıkları çok daha rahat konuşuyorsunuz. Yani yeni bir araştırma çıktı. Bu Hakan Boğaziçi Üniversitesi'nden ismini hatırlayamadım. Hocam da bu o açık toplumun tanımlı şey desteklediği bir Hı. çalışma. CHP ve MHP seçmenleri arasında çözüm sürecine karşı olanların %60-70'e dayanıyor. AK Parti seçmenleri arasında da taraftar olanların sayısı. Yani Kürt Hı. meselesini daha kolay konuşuyor. Muhafazakarlar. Evet. Çözmeye çalışıyor muhafazakarlar. Şimdi bu bana şunu düşündürüyor. İleride muhtemelen ders kitaplarında E ister istemez daha açık olacak. Yani Kürtlerden bahsedilme konusunda, gayrimüslim azınlıklardan bahsetme konusunda muhtemelen muhafazakar hükümetler çok daha açık olacak. Yani orayı etkidebiliriz. Yani cin şişeden çıktı bir defa. Ha, cin şişeden çıktı ama bence tehlike şu. Ee, Osmanlı'nın eşitsiz çok kültürcülüğünü tekrardan ders kitaplarına taşıma gibi bir tehlike var bence. Görebildiğim kadarıyla. Şunu kastediyorum burada da yani insanları dinleri ile tanımlamak gayrimüslimleri Hristiyanlar işte Ermeniler filan diye ve bu bu Keskin kültüler, kültürel sınırlar çizme, çizmek insanlara, Alevilere vesaire ve onları eşitsiz konumda tanımlamak. Yani siz Kürtleri ders Kürtlerden bahsedebilirsiniz ama onları böyle sadece poşuyla, sadece efendim işte belli bir şekilde resmederseniz ne yapıyorsunuz? Etiketliyorsunuz, damgalıyorsunuz yine bir şekilde. Ve son derece oryantalist bir kafayla aslında, aynen, oto oryantalist bir. Aynen, Peki onun dışına de. çıkmak isteyen insanlar olduğunda yani o etiket, etiketlenmiş olanın? Yani kimlik davranmak istiyor yani çatışma. Tabii kimlikler de. aynı zamanda bir hapishanedir bir taraftan bunu unutmayalım yani o kimliklerin altını çizmememiz gerekiyor bir taraftan yani hem kimlikleri tanımak hem de altını çizmememiz gerekiyor. Türkiye'nin e, trajedisisi e, kendisini işte CHP'yi alırsak mesela hani daha layık ulusalcı sol diye tanımlayanlar e, farklılıkları e, dan bahsedemiyor kabul etmiyor. Ama e, muhafazakarlar kabul ediyor fakat eşit olduğunu kabul etmiyor bir taraftan. Böyle bir e, açmazımız var yani, ileride. Ya görmüyor ya yani, görünce de altını iki kere çiziyor. Aynen. Ya da eşitsiz bir konuma itiyor. Evet. Yani hoşgörü söylemi altında. yani Biz onları hoş görürüz. Yani e, bu tartışmanı hatırlayın e, Hayrettin Karaman'ın e, yazılarını hatırlayın o tartışma evet, hatırlayın yani. e, siyasilerin laflarını hatırlayın yani kabul etme diye bir şey olabilir ders taplarına da girebilir ama bu böyle girerse eşitsiz bir çok gültürlükle girerse bence bu da Türkiye'ye barışı getirecek bir e, yol olmayacaktır. Son 1-2 dakikaya girdiğimizde isterseniz hocam şey yapalım. Hı -hı. Ee, Peki yarın öbür gün başka bir e, Türkiye'nin mümkün olabilmesi için hı hı. E, ders kitaplarının nasıl hı hı. E, olması gerekiyor? Yeni Türkiye startı verildi. Yeni Türkiye'nin yeni ders kitapları. Valla şunu dürüstlükle söylemek lazım. Hiçbirimizde açık böyle bir e, kes, kesin cevap yok. Olmamalı da zaten. Zaten. Ve şunu da altını çizelim. Çocuklar e, ders saplarına hatta her şeye inanmıyorlar zaten. Onlar kendince direniyorlar bir aslında taraftan. Aslında bunu da fark etmemiz evet. lazım. Evet. Tabii tabii tabii yani e, onlar zaten kendi hayat hikayeleri var direniyorlar. Başka bir hikaye kuruyorlar vesaire yani. Ezberleyip notunu alıp geçiyor e, aslında. E, e, İnternette bir şey var artık tabii, inanılmaz tabii, büyük tabii, bir. Tabii tabii. Yani şey şu oldu. an Türkiye'de hani Türkiye yeni bir e, çerçeve çizmeye çalışıyor. Aslında biz hani Alevi meselesinde, Kürt meselesinde, gayrimüslimler meselesinde, yoksulluk meselesinde. Nasıl bir arada yaşarızın şeyini, yeni anayasa tartışmalarında aslında bunu tartışıyoruz. Kendimize Türk mü diyeceğiz, Türkiye'li mi diyeceğiz. Aslında bu süreci eğitimi akıtmak lazım. Eğitimi biraz bu militarist şeyden kurtarıp çocukları da öğretmenleri de bu konuda düşünmeye sevk etmek lazım. Barış içinde farklılıklarla birlikte eşit bir şekilde nasıl yaşarız? Eğitim. E, bu konuda eleştiler düşünmeyi tetiklemeli yoksa ne ben ne de bir başkası arkadaşlar çözüm budur derse bence ona kimse inanmasın çünkü hakikaten bilmiyoruz ama hani bu iradeyi göstermemiz lazım farklılıklarla eşit bir şekilde nasıl yaşarızın Eğitim bu, buraya doğru hani insanları bunu düşündürmeli hep birlikte diye düşünüyorum. Ki bu değişimin sürdürülebilir e, ol, olmasının yegane e, şartı. Zaten diyorum e, ilk e bu orta e, e, eğitimdi. Eğitimin bu şekilde tabii. değiştirilmesi. Kesinlikle, kesinlikle. Çok perspektifli e, bir eğitim. Temel soruları sormaktan korkmayan bir eğitim. Öğretmenlerin biraz daha rahatla, rahatladığı, farklılıkların yansıdığı bir eğitim. E, ve ders kitapları tabii evet. tasarlamak lazım. Çok önemli. Yani daha özgüveni yüksek bir nesil belki. Et si Et... il les demande, moi... Et... <rire> <rire> Siz, size size cevap da kapanış şarkımız olsun. <gülüyor> Aynen istemiyoruz. <gülüyor> Efendim e, maalesef süremizin sonuna geldik e, ama şeyi hatırlatmış olalım e, Tarif Akfin'in sitesinden de Hı -hı. E, ve www.seçbir.org seçbir.org sosyoloji sitesinden de merkezi e, şey yapladık e, İndirilebilir bir e, kitabımız var artık biz kimiz ders kitaplarında kimlik yurttaşlık haklar e, Kenan Çayır hocamızın kaleme aldığı E, ders kitaplarının insan hakları e, projesinin bir verimi olarak evet. e, bu kitap temelinde e, yeni e, eğitim öğretim yılımızı e, kutlamış Kutladık. olduk. <gülüyor> e, ayaklarınıza sağlık. Sağ Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. iyi sohbet için. Kapalı şarkımız. E, evet, Ali Rza Abin Buğada öğretmen ile girdiğimize <gülüyor> Ali göre. Ali Rza Abin Buğada nereye? Öğretmenle girdiğimize göre mantıklı bir şekilde e, Pink Floyd'tan. The Wall. Aynı beraber çalmışlardı zaten tabii, eskiden. Tabii tabii evet. tabii. Ali Rıza abim bua, Serdar Ortaç, <gülüyor> Pink Floyd. Bunlar şey, <gülüyor> <gülüyor> Antepli bi birlikte şey <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. We don't need no education. We don't need no thought control. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun.